Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaştan bir soru geldi. Dedi hocam e, sen derslerde diyorsun dört mezhebe uymamız lazım. Dört mezhep şarttır, olumsuz olmaz. Ama bakıyoruz bazı fetvalerde, bazı sorularda sen mezheplerin haricinde cevap veriyorsun. Hadise uyuyorsun. Yani dört mezhep e, vermediği fetvayı veriyorsun. Mesela e, ince coraba meste. Dört mezheb izin vermiyor sen e, veri, veriyorsun. Biz sorduk sen diyorsun olur. Bu çetrefil değil mi? Evet arkadaşlar şimdi doğru diyorsunuz. E, yani soru güzel soru. Ama e, sorunu eksik anlamak e, tabi eğer sen meseleyi bilmiyorsan ne beni tanımıyorsan doğru ben ne, nasıl bir yola davet ediyorum onu bilmiyorsan evet dışarıdan göründüğü Cibi ise eğer senin dediğin Doğrudur ama mesele Sandığınız gibi değil Yani biz ne diyoruz Çor çoruna mezheplere bağlanırım Yani bir mezhep neyse o Ne de diyoruz mezhepsiz Olalım Biz ne diyoruz Biz diyoruz büyük alimlerimiz gibi Büyük alimlerimiz Ne yapmıştır Büyük alimlerimiz Dört mezhebe uymuştur Hiçbir alim yoktur bugün de dünyada. Getir bir alim de, de mezhepsizdir. İbni Hazim en mezhepsiz alimidir, zahiridir. Teklidi tehrim ediyordu ama kendinin bir mezhepı vardır. O da zahiridir. Şeyhin Davud'a uyuyordu. Demek ki mezhepsiz mesele olmaz. Bizim dediğimiz arkadaşlar önce mezhebe uyacağız. Ondan sonra iştihad edeceğiz. O da kim edecek? sen men değil sokaktaki adam da değil kim edecek iştihadı o mezhebin alimleri şimdi baksak dört mezheb var bizim dört mezheb Allah bu mezhebleri kabul buyurmuş kabul buyurmuş bu mezhebleri ümmette ondan dolayı kabulün delaleti nedir İnsanlar onu sevmiş bak Allah Teala diyor bir kulu sevsem ey Cibril diyelim, ben bu kulu sevdim Cibril de diyelim, ey ehli sema filan kulu Allah Teala sevmiş, siz de sevin. Ehl-i sema sevdiklerinde yerden olur? Kabul bulur o şahıs. Her çeşit onu sever. İşte Allah Teala ümmetini dalalet üzerine toplattırmaz ve ona da razı olmaz. Allah Teala benden, senden daha fazla kıskançtır. Ne üzerine, din üzerine. Sen kimsin? Sen kimsin? Onu iyi bil. Bütün insan dese sen kimsin? Onun için ben bir ara dedim, levh-i mahfuzda yazılmış. Anlamadılar. Neden anlamadılar? Çünkü at gözlüğü takmışlar. Yani eskiden derdiler bize at gözlüğü. Ben şimdi Türkiye'de gördüm. At gözlüğünün üzerine güneş gözlüğü takmışlar. Yani önlerini bile görmüyorlar. Sadece kendi seslerini kulaklarına gelip duyuyorlar. Hakikaten bunlar görmüyorlar. Ya alim koksu almayan öyle yapar. Bakın, şimdi dört mezhep var. Allah Teala bunları e, izin vermiş kitapları ümmette dört mezhepten daha büyük alimler vardır. Ama Allah Teala onlara izin verilmedi. Mesela bir İmam Avzu'i çok büyük imamidir. Ama Subhanallah mezhebi ne oldu? Telebeleri yazmadı. Ne oldu? Ortadan kayboldu. Onun için Şafii mezhebinde mesela Şafii yazsak İmam Buyuti, Muzeni Nawawi yani İbn Hacer, bunlar İmam Şafii'nin yani İmam Şafii'den ta İbn Hacar yedinci senesine kadar bunlar neydiler en kallavi mezhebte, en büyük müçtehid mezhepte imam idler. Şafii mezhebinde müştehidiydiler. idiler. İbn Abdülber Malikide müçtehididir. İmam Ebu Hanife'nin Hanefi mezhebinde Ebi Yusuf, Muhammed Şeybani, İbn Kudame Hanbeli mezhebinde İbn Mufleh ve غيرهم كثير çokları var. Bunlar hepsi mezhebe muhalefet etmişler. Ama o değil ki İmam Buyuti, Muzni, Nevavi, Şafii şey İbn Hacer mezhebe muhalefet ederken değil ki ben mezhepsizim demediler. Şafii içinde mezhebe muhalefet etmişler, sünneti tercih etmişler. Ama Şafii'de kalmışlar, Şafii'de de imam kalmışlar. İbni Abdülber, İmam Malik'e muhalefet etmiş, yani de mezhebine muhalefet etmiş, hadisi tercih etmiş ama imam da kalmıştır. Abu Yusuf, İmam Şafii'den oturdu, sabahlere kadar tartıştı, mezhebin üçte birinden döndü. Her döndüğü meselede de ne diyordu? Vallahi diyor hocam olsaydı benim gibi dönerdir. Çünkü Abu Yusuf'u kim yetiştirmiş? O hoca yetiştirmiş. Abu Hanife yetiştirmiş. Abu Hanife ne diyordu? Abu Yusuf'a bilir misin? Vay hak ya. Diyordu ya Ebi Yakub. Vay hak. Her duyduğu dedi benden duyduğunu yazma. Ben insanın bir görüşü görürdüm yarın o görüşü görürdüm. Abu Hanife ne diyordu? Bağırıyordum Kufa medresesine. Diyordu ki bu benim görüşümdür. Yani delil olmadığı yerde iştihad ediyorum. Nasıl olduğu yerde iştihad tabii yoktur. Bu Hanife senden iyi bilirdi bunu. Ama işte, nasıl olmadığı yerde dur bu benim görüşümdür. Kim bizden daha göz, göre, güzel görüş getirse ne yaparız? Kabul ederiz. İmam Malik, İmam Malik de durdu. Her insan hata yapar. Her insanın sözünü kitap sünnete verin. Her insanın sözünü hata yapar. İlla bu kabir sahibi Resulullah'ın kabrine ibadet e, e, e, e, işaret ediyordu. İmam Şafii diyor ki eğer bir hadis doğruysa ona uyun benim sözümü duvara vurun. Hatta diyor ben bir görüşü söylemişsem hayattaysam e, öldükten sonra da hadis sahih ise görüşümün karşı ise ben sözümden döndüm beriyim diyordu. Hepsi dediler bizi taklit etmeyin. Maliki taklit etmeyin. Neyi? Çor çoruna ama bir din değil taklit etmeyin Maliki. O değil ki bunları silin atın. Dua, elinizin arka sizce itleyin. Nedir? Valla ben e, mezhepsizim. Öyle bir şey yoktur. Anlatabildim mi kardeşler? bu mesele mezheb meselesini biraz zor anlarsınız çünkü sizi ilk önce bizi yetiştirdiler ne dediler dozunu attırıyorlar insanların ne diyorlar hiç kimseyi dinlemeyin kitabı ondan dolayı bu sözü anlatanlar İslam aleminde 20-25 senedir hepsi yalnız kalmış telebeleri bile onları da atıyor dışarı ceza cemelin cinsindendir tencereye ne koysan çepçene o gelir çaresi yoktur bu Allah'ın sünnetidir onun için alimler, bak kardeşler, iştihad ve teklid meselesi bu bölüm bölümdür. Şimdi her ümmette müctehid alimler var. Bunlar da kim olur? İştihadın, istimbatın, edavatını, eliyetini, şartlerini şurutlarını yerine getiren her adam diyebilir, ben tabi oldum, doktor oldum, hakim oldum. Atarlar kolundan dışarıya onu. Ama ne yapar? Eliyetini. Onun için ümmette çi kısımdır. Bir kısım alimlerdir, bir kısım avamdır. Avamın, her avamın e, imkanı yoktur. Şeriatın özünü bilsin, tehkik olsun, e, derecesi derecesine yetişsin, fetva ehliyeti olsun onda. Av Velevçi avamda aydınlar var. Siz dört kitap okuyorlar, zannediyorlar, alim oldular. Abu Hanife'yi tenkir ediyorlardır. olar adam, biz de adam. Onlar ha bir hadis geldi. İşte bir tanesine geçen gün Facebook'ta yazdılar. Dediler ki Abdullah Hoca diyor işte bu e, taksitle ilgili e, alimler öyle demiş nasıl olsa biz alimleri takmayız. Aslı o adamın niyeti iyi ama cahil zır cahil adamın konuşmasına baksan zır cahildir. Ad, niyeti güzeldir ben bilim belki benden önce cennete girer o niyetiyle ama bu kurtarmaz. Sen ümmete hata satıyorsun. Sen kimsin o alime dirsin sen alim ben alim. Sen ne zaman onun seviyesinde oldun? Teraziye koydular evet. Ona eşit oldun o zaman deriz tamam. Ama olmaz mı bu böyle? Onun için ümmette aydınlardan ehli i ilim olmaz. Allah subhanehu ve teala Nahl surası 43. ayetine diyor? Fes'elû ehle-z-zikri in kuntum la te'alemûn. E, ehle z nedir? Dört mezheptir. Yani onun peşinde giden. Cetir bücün demene ehle z mezhebi yoktur. Hiç yoktur, imkanı yoktur. Onun için ama bu mezheplerin içinde çor çoruna taklit edenler var. Onlara da benden önce mezhep sahipleri karşı çıkmış. İşte alimler, Abu Hanife, İmam Malik, Şafii hepsi bunu demiş ki. Ne demiş? Bizi etmeyin taklit Çünkü Allah subhanehu ve teala Hristiyanları ne dedi? onların hakkı hakkında Tevbe suresi 31. ayette etekhuzuhu ahbaruhum murubbanhum arbaban min dunillah buları arbap bulları ibadet ettiler Uday ibn Hatim dedi ya Resul ben Hristiyan idim biz bullara ibadet etmiyorduk dedi ya Udey Onlara ibadet etmiyordunuz. Onlara namaz sücde yapmıyordunuz. Ama onlar sizi halalı haram hara, harama halal kıldırıp uyurdunuz mu? Evet dedi işte bu konudan diyor onları ilah ettiniz. Yok ilah yerine koydunuz sen yaratıp diyor haşa bunu hiç kimse söylememiş. Bunu zındıklar bile e, çok azı söylemiş bunu. Yoksa kimse e, ilah yerine koymaz ama sözü e, bizim, bizim de bazen mezhebi etmişler ilah gibi. Ne var ise odur. Olmaz ne ifrat ne tefrit. Ondan dolayı bizim meselemiz nedir? Bugün de kime döneceğiz? Arkadaş dur bugün de kime döneceğiz? Bugün de elhamdülillah içi kaynağımız var. Bir orijinal kaynak kültürden gelen dört mezhebin, Hanefi, Maliki, Şafiye, Hanbeli, Fıkıh, bütün kitapları elimizdedir. Bunlar Allahu Ekber ne kadar ilim var içinde. Ama bu ilmi aydın insan da girse anlamaz. Ne ister buna? Buna şey yapmamız lazım Bunu da aydın insanlar yapmamız lazım Bunları atmak aptallıktır Yeni mezheb yazmak Bence Yani yeniden Amerika'yı keşfetmek gibidir Yani akılsız adam bu işi yapar Ondan dolayı Hiç kimse bak bu günde hiç aklı selim alim Cesaret etti mi gördünüz mü Desin ben mezheb yazıyorum Hiç kimse buna dememiş Bak biz bugün günde itibar ettiğimiz Albani olsun Binbaz olsun İbn-i olsun ee, Salih Feozan olsun. Neyse Salih Feozan o hembelidir. O ben, ben resmen hembeliyim diyor. Böyücüm hiç birisi demediler ki biz mezhepsiziz. Hepsi binbaza ben gözümün önünde e, raportajda sordular ondan hocam dediler senin mezhebin nedir? Dedi ben usulda hembeliyim. Furuda e, neye ameli meselelerde? Hadisten tercih ederim adam müştehir. Onun için Hafız İbni Hacer biliyorsunuz kimdir? Hafız İbni Hacer 700 senesinde İbni Teyme'nin telebelerinden sayılır. Bir kitap telif etti. O zaman da çıktı böyle bu İslam'ı yıkmak için mezhepsizlik. kitabı yazdı dedi rad ala meni teba'a gayrel mezahibil Dört mezhep ümmet icma etmiş. Dört mezhepin zahiridir, mahiridir. Bunları ihya edenlere rad yazdı. Dört mezhepte Resulullah'ın Kültürü mirası var ama bu dört mezhepte de değil ki çor çoruna her şeyini alırım. Nasıl bu e, Osmanlı devleti çöktükten sonra Müslümanlar şeyin önünde e, çök, çöküş çöktüler ne dediler? E, dediler batının bütün kültürünü alırız. Hatta bir tanesi çıktı Misir'de dedi ki batının ciğerindeki iltihabı bile ararız. O kadar biz, biz öyle değiliz. Allah bize akıl vermiş. Biz hocalara Hristiyanlar gibi tapmarız. Ama ne diyoruz? Biz ana çizgisiyle mezheplerden ilmimizi alırız. Elimizden tutarlar bizim. Yolumuza getirirler. Ondan sonra... E İcazeti aldıktan sonra insanlar ne yapar? Mezhebin içinde tercih yapar. Örnek ver bize hocam. İşte verdik ders sorunun öncesinde. İmam Nevevi İbni Hacer Mezeni, Abu Yusuf, Abu Muhammed, İmam Yusuf vs. Bunlar nedir? Hepsi yaptı. Eylül güncel meselelerine nereden döneceğiz? Güncel meselelere de bugün de Mucammaat-ı Fikhiye var. Fikhi alimler toplanıyorlar. Bu alimlerde hepsi mezhebli, ama ne yapıyorlar? Hepsi hakiki mezhebli. Yok çor cahilce mezhep mezhep Ben hanefiyim hanefi kalırım sapına kadar. Haşa ve kafe, bu İslam'da böyle tabir yoktur. Yoktur ne var? Ben hanefiyim övünürüm hanefilikimden. Ama hanefiye ben yüzde yüz tabi olmam. Yüzde on, on beş muhalefet ederim. Çünkü daha diğer mezheplerin daha delilleri kuvatlıdır sünnete yakındır. O da ben keyfimden değil cumbuzdan çekeyim. Alimlerin ikrarıydandır. Onun için bu fıkhi kuruluşlar, bu var, her yerde var. Bu fıkhi kuruluşların bir güncel mesele oldu. Onlar fetva veriyorlar. Onlar fetva veriyorlar. Şeriata göre bakıyorsun Ezher, e, Hanefi'dir, Yenşafi'dir. E, fetva veriyor Ezher. E, Yemmekçe'deki kuruluş, Fe, yan başka bir ülkere fatva veriyorlar ama kendi mezheplerine muhalifte veriyorlar. Neden? Delili tercih ediyorlar. işte hakiki Abu Hanife tabi olan, hakiki imam Şafi'ye tabi olan öyledir. İşte biz de bu babdan diyoruz ki, coğrab'a silmek dört mezhepte velev yok yokuşsa çok nadir meseleler var dört mezhepte yoktur ama dört mezhebin anasında yoktur ama e, ince coraba mezheden çok alimler bunun fetvasını vermiştir. Dört mezhepte olan alimler de vermiştir. Ondan dolayı biz bu dört mezhebe duyuruz uyarız ama bazı meselelerde eğer hadis delil var ise, hadis var ise, şimdi bizim alimlerimiz, mezhep alimleri biraz ne yapmışlar? Kattı şartlar koymuşlar corab ilgili. Eceliyoruz, bakıyoruz. 16 sahaba rivayet etmiş corabta. 5 tanesi ince coraba Resulullah silerdir diyordu. E tabi ne dediklerini oları biliyordu. Hadislerin senedi sahihtir, sahihtir. Sadece senedi de yetmiyor. metni. Ni nasıl anlamış alimler? Ben bugün de Bukhari'yi açıyorum, yani Tirmizi'yi açıyorum. Ha bu hadis sahihtir ama ama o ben metinden anladığım da kabul etmiyoruz. Bu kapıyı da açmıyoruz. Biz diyoruz metini alimler nasıl anlıyor? O çok önemlidir. Alimler metini anlayacak. Ondan sonra bize ne verecektir? Ha bu Fatıvar'da. Onun için büyük alimlerimiz eskiden de bugün de ne yapmışlar? Ee, ince coğraf hakkında demişler olur biz de onun için bu, bu, bu konuda ne yaptık mezhebleri e, bu konuda karşı çıktık eğer tabir daiz ise ama biz ana mezhebiyle her alemin bir mezhebi var her alemin bir usulu var işte binbaz Allah rahmet eylesin benim hocamdır ben onun yanında 13 on, on sene onun derslerine katıldım orada her zaman ben hanbeliyim derdir çekinmezdir ben Hanbeliyim usulda ama Furu'da delile tabiim. Albani de rahimahullah biz de onun yanında kaldık. O da demedi mezhebleri ilga edelim. Onun da bir usulu vardır. O da yetişirken Hanbeli şey Hanefi mezhebiyle yetişti. O aldı, ilmi aldı, icazeti aldı ondan sonra yola düştü diğer imamlar gibi. Onun için biz ne yapacağız? İcazeti aldıktan sonra yola düşeceğiz böyle insanlara da tabi olacağız. Onun için arkadaşlar mezhep meselesi ince bir meseledir. Mezhep meselesi ilim meselesi, istimbat meselesi her çeşmini şey yapamaz. Bunu sadece ehli elim yapar. Keyfine göre e, mezhep yapamazsın. Çünkü <gülüyor> keyfine göre yapsan telfika giriyor. Telfik de zındıklıktır. Telfik de çıkı Bir telfik var. He? Oturup delilden kendine bir mezhep koyacaksın. Velev ki alimler demişler bu caizdir. Çünkü dört mezhepten bir mezhep çıkar diyorsun. Ama nedir? Havana, nefsine göre değil. Oturup delilden ama bu imkan vuku bulmamış. Hiç kimse yapmamış. Yapan da başarılı olmamış. İkinci nevi telfik hangisi senin işine geliyor? Mezhebine uyur, havana uyur, fanatikliğine uyur, taassubuna uyur. Onu getiriyorsun. Bu zındıklıktır alimler demiş. Ama ben Hanefiyim. Bazı konularda Şafii'yi tercih ediyorum. Bazı konularda Hanbeli'yi hem, tercih ediyorum. Ama neye göre? Benim yen ilmim var. Yen başka alemin tercihini ben uyuyorum. Bu budur. O Allah hepimize fıkhı, güzel fıkhı nesip etsin. Eğer fıkhı nesip etmemişse bizi, güzel fekihlere uymayı nesip etsin. Allah subhane wa teala, أنا يسنب لن والحمد لله رب العالمين